Sünnet namazları yerine kaza namazı kılabilir miyim? Güzel. Yani önce şöyle diyelim. Bizler her birerimiz e, namaz konusunda veya diyelim ki diğer ibadetlerde de öyle. E, asli yükümlülüğümüz nedir? Farz olanlar. Evet. Yani yükümlü olduğumuz şeyler nelerdir? Öncelikle farzlardır. Peki farzları yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Öncelikle o, o yükümlülüğümüzü, asli olan yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz gerekiyor. Sonradan da ne yapmamız lazım? Nafilelerle veya farz olmayanlarla ulaşmamız gerekiyor. Peki namazların farzlarına ve sünnetlerine gelelim. Biz öncelikle hangisinden sorumluyuz? Tabii ki farzlarından sorumluyuz. Bu nafileleri kılmayacağımız anlamına gelmemeli. Gelmemeli. Peki biz üzerimize kaza namazı varken sünnetleri ihmal mi edelim? Kılmayalım mı? Hayır. Ne yapalım? Bir taraftan bir taraftan kaza borçlarımızı kapamaya... Öbür taraftan da ne yapmaya? Yeni e, ihmaller, yeni ihlaller de yapmayalım. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor bir hadis. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulun ilk hesaba çekilecek şeyin namaz olduğunu, evet. farzları olduğunu ve farzlar yeterli olmadığı takdirde de kulumun nafile olarak kıldıklarını da dikkate alıp bunun, bunun için e farzlar yerine ikmal edilmesi gerektiği talimatını verdiğini meleklerine rivayeti vardır. Peki buradan ne anlaşılıyor? Demek ki yani farzlarla birlikte ne yapacağız? Nafileleri yani sünnet namazları i̇hmal etmeyeceğiz. ihmal etmeyeceğiz. Peki teşekkür evet. ederiz Değerli Niyet Hocam. konusu farklı biraz. Sanki Yani buradan birazcık... acaba benim aklıma şu geldi. Soruyu biraz açmak da istiyorum esasında. Şimdi Şafii mezhebine göre üzerinde kaza namazı borcu olanlar öyle zannediyorum ki nafile ibadet yapmamalı gerekiyor. Doğru mu? Fakat hocam? o da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Onu da ben. yanlış anlaşılıyorlar. Yani, yani bu Şaf şafii'nin bu iştihadı nasıl, nasıl, niye bu iştihat var? Öncelikle asli olarak biz farzlardan hükümlüyüz yük değil mi? Farzlarda Orada sonunluyor. farza biraz daha dikkat Siz, çekmek için sanki. Yani eğer bir vaktiniz varsa, bir fırsatınız varsa hiç durmayın, farz olan kazalarınızı ne yapın? bir an önce bitirin. Bir an önce bitirin. Hatta nafilelerle bile meşgul olmadan siz o kadar bile fırsatı, farzları kılarak değerlendirin. Ama bir Şafii mezhebinin yani bu içtihadını şöyle vatandaş değerlendiriyorsa, eğer böyle değerlendiriyorsak açıkçası bu bir büyük bir şeydir. Handikaptır. Nedir o? Efendim, Şafiyim ben. Benim mezhebime göre borcum varken, kazam varken nafile kılamam. Yani hem ne yap Böyle deyip de sıyrılmamalıyız. Böyle yani. sıyrılmamalı. Böyle bir mazeretle ne yapmamalıyız? Namaz kılmamazlık yapmamalıyız.